Düş Değildi Yazan Lütfi Aydın Yöneten Murat Atak Yapımcı Metin Öztekin Efektör Hamit Çelik Oynayan sanatçılar Kazım Selçuk Özdoğan Nursen Füsun Günur Aydan Tomris Çetinel Anne Hepşen Akar Adam Cahit çağran Yasemin Gizem Gülen Nur sen baksana buraya Geliyorum Kazım Hayrola bir şey mi var Ne bu banyonun hali Yine her yer darmadağın bakıyorum Aa, Haklısın affedersin Yasemin'in rahatsızlığı yüzünden temizlemeye vaktim olmadı Malum annem de yoruluyor Doğru senin onlardan başka kimin var Bir de Bu evde zaten benim hiç önemim yok Bu Bu da nereden çıktı sen bağırınca korktum birden ciddi bir şey var sandım. Hem annemle Yasemin uyanacak diye de ödüm koptu. Hani lavabo'nun havlusu? Temiz havlular şu dolapta kazım biliyorsun. Ah, al canım. Yerin asmayı unutmuşum. Lütfen, lütfen hiç yoktan kavga etmeyelim. Ben bu evin erkeğim. Ara sıra bunu hatırla olmaz mı? Hı, aynada kirli. Gözlerimin altı çökmüş. Akıda kıp kırmızı. Üstelik ağrıdan başım çatlıyor. İçkiyi fazla kaçırmış olmalısın. Yorgunluktan bu sinirden. Bütün gün direksiyon başında İzmir'i dolaşmak kolay mı? Ya. Müşterilerin kaprisi de cabası. Haklısın haklısın canım zor tabii. Kahvaltıdan sonra ağrı kesici veririm geçer başınla Hadi hadi gel mutfağa geçelim. Zaten hep senin istediğin olur. Bugün Yasemin'in ilacını alacaksın unutmazsın değil mi? Alırız. Hadi koy çayımı. Peki. Heh, ee, tamam. Şu sandalyeyi ben de karşına oturayım şöyle. Şu kalamata zeytininden yesene biraz. Annem pazardan almış çok güzel. Ben zeytin sevmem biliyorsun. Öyleyse portakal reçelinden ye. Seversin reçeli. İstemem dedim ya. ...bir parça peynirle domates neyime yetmez. Nasıl istersen. Kazım. E, keşke... ...yeni gömleğini giyseydin. Bana doğum gününde aldığını mı? <gülüyor> Sana kaç kez o zıpır işi şeyleri sevmem demedim mi Nur sen? Ama o gece beğendiğini söylemiştin. Keşke <gülüyor> kafayla öyle söylemiş olamadın. ...hem hoşuma gitmese bile beğenmedin mi diyecektim. Doğru, sen öyle kabalıklar yapmazsın. Hı, nasıl sen yapmazsın kabalığı? Benim ince ruhlu asil karım. Seninle kavga etmeye niyetim yok bu sabah. Doğrusu benim de yok. Tamircinin borcunu ödeyebilseydim. Sende varsa ver bir miktar ha. Hafta sonu iade ederim. Yok. Annen üç aylığını almıştı ya yakınlarda. Aldı ama artık zırını koklatmıyor. Yasemin ilacı da alınacak ne yapsak ki? Keşke önceden düşünüp çaresine baksaydım. Madem durum böyle... ...ben birilerinden borç bulurum. Mecbur olmasam kuruşunuza bile tenezzül etmezdim ya. Talihin gözü kör olsun. <gülüyor> Mecbur olmasam benim aldığım takside de çalışmazdın zaten. ...ben de mecbur olmasam seninle bir gün bile yaşamazdım. Bedel ödemekten bıktım. Her gün aynı tatsızlıklar. İyi ki müzik var. En iyisi yine radyoyu açmak galiba. Ne güzel bir müzik. Ama bu... Hayır yanılmıyorum aynı müzik. Unutamadığım o yağmurluk gecenin büyülü müziği. Nursel. Aa, ah. Aa. Seninki yine barut fıçısıydı galiba. Ne o selamsız sabahsız çıkıp gittiğine göre yine atışmış olmalısınız. Öyle olmadığı gün mü var anne? Hem sadece kazım mı? Bakıyorum selamı sabah sen de unuttun. Bu evde günaydın unutuldu. Ne yapayım selam verince hep borçlu çıkıyorum çünkü. Ah, çayını koyayım. İyi koy bakalım. <gülüyor> Ma şu radyoyu kapat önce. Bu dangur dungur şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Tamam tamam kapatıyorum. Hmm, çay biraz bulanık olmuş ama. Neyse peki. Çay şey, benim şekerim nerede? Şekerim ne, nereye ne koy? Ah Allah burada cebimdeymiş. Kim koymuşsa. her ben atayım şekerini. Peki peki sen bilirsin bildiğin gibi yap. Yasemin bu gece nasıldı Biraz daha iyiydi Üç kere tuvalete kaldırdım Hiç uyutmadı beni Gençliğimi anlattım masal gibi Çok hoşuna gitti Sonra sarıldı bana uyudu <gülüyor> İyi iyi bir de Yasemin yüzünden kavga çıkmadı Kazımla Hiç şikayet etme bakayım Elinle yaptın başınla çekiyorsun derler buna Kocandan hiç hoşlanmasam da hak veriyorum adama Haklı tabi bıktı adam işte Ya biz biz bıkmadık mı sanki ...ben bıkmadın mı Nur sen? Doğru söylüyorsun anne. Hmm, i̇stersen hak verme. Bütün gün dört duvar arasındayım. Gelen yok giden yok. Sen de kitabını alır köşene çekilirsin. Yok yok. Ben Erol'a gideceğim artık. Telefon et oğluma gelip alsın beni. Anne Erol gelmez almaz seni. Gelinle geçinemiyorsunuz. Ah. Aa ben bir geçinemiyorum? Ben senin o kaba saba kocanla bile geçiniyorum. ...hem gelin kim oluyormuş? O el kızı. Erol benim oğlum. Ana oğul arasına kim girebilirmiş? Ben girmek zorundayım anne. Hmm. Bak görürsün. Ah, ah, arayan, oğlumdur, arayan oğlumdur. Alo. Evet benim. Kim? ...lütfen... Ha. ...hadi hadi... ...tabi tabi vereyim adresi... Ee, ...eski evimizi biliyorsun... ...hıh... Hı. Evet, ...evet işte tam onun karşısında... ...dördüncü kat on iki numara... ...güzel... ...bir an önce burada ol bekliyorum... Ha. Ha. ...geliyor... ...az sonra geliyor... ...hayrola gelen kimmiş... düşün sen anne... ...tam yirmi dört yıldan beri görmediğim arkadaşım geliyor... Hmm, ...ya ben... ...oğlumu aylardır görmüyorum. Hayırsız sözüm ona burada. Sana gelince... ...nasılsa her gün yanındayım değil mi? Bıktın benden. Aa, bıkmak ne demek anacığım? Başımın üstünde yerin var. Tabii hep yanımda olacaksın. Hadi. İstersen sen kalk güzel bir börek yap Rumeliş. <gülüyor> olur, olur. <gülüyor> ha! Yasemin'i bir yokla bakalım. Bugün çok kuyudu Hem yataktan düşmüş olmasın ha. Tamam tamam Ay. bakarım şimdi. <gülüyor> Aydan. <gülüyor> e, kolayca buldun değil mi? Aman nerede? Arabayla kim bilir kaç tur buralarda. Aa. Biliyor musun her taraf öylesine değişmiş ya. ki. Nerede genç kızlığımızın imbat kokulu zarif İzmir'i? Nerede bu karmaşa? Ay, baksana. Sizin evi de mi yıktılar yoksa? E, hayır, hayır yıkılmadı duruyor. <gülüyor> Hatta bahçemizdeki Yasemin'ler <gülüyor> bile korusalarda. Müteahhitler <gülüyor> peşimizde yakında yıktırırlar sanıyorum. E, sen Hı? ne zaman geldin Amerika'da? Aman çok oldu geleli. Filip'le evliliğim kısa sürdü. Boşandıktan hemen sonra yurda döndüm. O zamandan beri de İstanbul'dayım. Bir şirkette yönetici sekreter olarak çalışıyorum Aa, Tabii ya öyle bir şeyler çalınmıştı kulağıma <gülüyor> Hayda <gülüyor> Efendim Niye boşandınız Aman. Kültür farkı tatlım Bence kadınlar hayatının çocukluk dönemini gerçek anlamda genç kızlığında yaşıyor Yani anlayacağım ben de çocukluk etmişim <gülüyor> Hatırlasana Nur sen... ...sınıfımızdaki bütün kızlar cephe almıştınız bana... ...Amerikalı ile evleniyorum diye. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hele Fethiye... ...nişanlandığınızda küsmüştü sana. <gülüyor> evet. Onun gözünde vatan aynı gibi bir şeydim çünkü. Ee, biliyor musun? Hı. Geçenlerde Fethiye ile karşılaştım ben aslında. Ya. Tabi. Ay Nur sen sarılıp ağlaşmamızı görmeliydin. <gülüyor> Neden ağlaştın? Ee, sevinçten herhalde, heyecandan. Ee, sonra da üzüntüden üzüntümü. mü? Aa, gazetede okumadın mı? Artık doğru dürüst ne gazete okuyabiliyorum ne de der ki. Hep böyle dört duvar arasındayım. Hayatım hep bir şeyleri özlemekle geçiyor. En büyük lüksüm karşıda uzanan denize bakmak. <gülüyor> Uzaktan kirliliği fark edilmiyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sahi Fethiye'den söz ediyorduk. Ne haberi ne gazetesi Anlamadım. Kızı Fethiye'nin kızı. Hı? Yakınlarda üniversite öğrencisi kızını trafik kazasında kaybetti. <gülüyor> Üstelik de tek çocuk. Aman binbir naz niyazla büyütmüştü. Olaydan sonra öyle bir çöktü ki görsen tanıyamazsın. Ay çok üzüldüm Ayda. Gerçekten çok üzüldüm. Ya. Öylesi bir acının avuntusu yoktur herhalde. Olur mu? Bir dakika şimdi dönelim. Tamam canım. Acaba kızı neden gelmiyor buraya? E, bu evde bir tuhaflık var. Maddi durumları da pek iyi değil galiba. Ay canım Nur sende ne kadar çok şişmanlamış şöyle. Ne kadar güzel bir kızdı oysa. Ah, ya kocası? Acaba nasıl bir adam? Ay görünürde bir aile fotoğrafı bile yok. Ne kadar garip. Ah, seni biraz yalnız bıraktım ama. Aha, rica ederim ne demek yalnız bırakmak ee, Nur sen Bir Hı -hı. şey söyleyeceğim Galiba Almanya sana hiç yaramamış Hı -hı. Haklısın Amerika sana yaramış ama Almanya beni mahvetti Anlamadım Ay Orada topu topu iki yıl çalıştın Sonra da İzmir'e döndün diye biliyorum Sen nasıl mahvolabilirsin ki Aslında haklısın Almanya'da kötü bir şey yaşamadım Hatta orada yaşadığım zamanlar çok güzeldi. Bir dostum vardı Yuta, çok iyi bir kızdı. Almancamı da epeyce ilerletmiştim <gülüyor> sayesinde, dertleşirdik. Her şey kesin dönüş sırasında oldu. Almanya'da mı? Hayır, Türkiye'de. Bak e, seni anlayamıyorum, kesin dönüşte diyorsun. E, nasıl yani? E, Nur sen sakıncası yoksa e, bana anlatır mısın? Gerçekten çok merak ettim. Yıllar yılı herkesin bildiği bir şeyi... ...herkesten saklayarak yaşıyorum. Biliyor musun? Bıktım artık. İçimde bir bataklık var. Sürekli zehir üretip duruyor. Kurtulmak istiyorum. Rahatlamak. Berbat bir durumdayım yani. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir şey ölümden kötü değildir Nurşen. Fethiye'yi düşünsene. Onun o gencecik kızı... Bazı şeyler ölümden de beterdir Aydancığım. Gün oluyor ölümü arıyorum. ...aklıma hemen ölmek gibi bir lüksüm olmadığı geliyor. Ay neler söylüyorsun sen böyle... ...ölümü lüks olarak görüyorsun öyle mi? Ay oya olamaz. E, Nur sen istersen anlatma. Bu konuyu kapayalım çok üzüldüm Hayır Yok hayır kapamayalım. Dedim ya nicedir içimi dökmek istiyordum. Güvenilir beni anlayacak birini. Ee, sana bir şey söylemek istiyorum... İstersen anlat ben de acılar yaşadım belki seni anlayabilirim. Sen anlarsın canım dostsun çünkü. Annem gelmeden boşaltayım içimi. Sıkı dur şimdi Pandora'nın kutusu açılıyor. Demek öyle Nursen hı hı. öncesi yok. Adamla Esenboğa havaalanında tanıştınız yani. Ay taşıt bulamadın diye öyle mi? Evet. ...arabasıyla beni kente götürmeyi önerince hiç düşünmeden kabul ettim. Peki ürkmedin mi? Hayır, çok kibardı. Çok da yakışıklı. Giyimi bir, bir harikaydı. Pahalı bir kocuk, zevkli bir kazak vardı üzerinde. renginde. Bana gelince üzerimde annem için aldığım kürk... Babam sevgilisini aldıysa ben de sana alırım Üzülme demiştim anneme <gülüyor> Düşünsen Aydan Sonbaharda kürk giyen 23 yaşında bir kız Rüküşlüğe <gülüyor> bak Sonra ne oldu? Sonra mı? Yağmur atıştırmaya başlamıştı Yağmur nasıl da bastırdı birden Demek Almanya'dan geliyorsunuz Gezmeye gitmiştiniz herhalde ha Hayır çalışmaya ...elektronik aletler üreten bir fabrikada kontrolör olarak çalışıyordum. Ya, hiç benzemiyorsunuz. Orada da kimse inanmazdı Türk olduğuma. Alman olduğumu sanırlardı. E, çifte yabancılık yani. Neden peki? Yoksulluk desem... E, o da var biraz ama... ...asıl neden biraz daha iyi yaşamak. Annemi de daha rahat yaşatmak istiyordum. Ayrıca... Evet. Ee, biraz da macera tabii. Değişik bir ülkede farklı bir hayat. ...değişik maceralar yaşayabildiniz mi bari? Ankaralısınız öyle mi? <gülüyor> Hayır İzmirliyim... ...Ankara'dan otobüste İzmir'e geçeceğim. Eh, herhalde hazırdır otobüs biletiniz? Aa, değil alacağım daha. Gerçi bayram arifesi bilet bulmak sorun olacak ama... Bakarız canım bulmaya çalışırız üzülmeyin. Demek bana Ankara'da da yardım edeceksiniz. Ne kadar iyisiniz. Ay, çok teşekkür ederim... Hem valizlerimi taşıdınız hem de... Önemli değil. Yeter ki otobüs bileti bulabilelim. <gülüyor> Açıkçası çok şaşırdım. Tanımadığım halde size güveniyorum. <gülüyor> ne tuha. Güvenmek zorunda kaldınız hanımefendi. Yanlış yerde gelmeyecek araçları beklediniz çünkü. Doğru. Ee, daha isminizi bile bilmiyorum. verin. Hasan deyin gitsin. Hasan mı? Evet. Çünkü en sevdiğim isim bu. Ailemin seçtiği ismi hiç sevmedim. Resmi işler dışında da kullanmadım. <gülüyor> Hayret. Ben de asıl ismimi hiç sevmem. O halde siz de kendi seçtiğiniz isminizi söyleyin. Yasemin. Güzel isim. Memnun oldum Yasemin Hanım. Ben de Hasan Bey. Çok ilginç. Adamın asıl adını bile bilmiyorsun ha. Hı hı. Ee şimdi hiçbir otobüste bilet bulamadınız öyle mi? Ne? Bulamadık. Dedim ya bayram arifesiydi. Peki bir otele falan gidemez miydin canım? O istemedi. Otellere güvenmiyor. <Gülüyor> ...benim gibi genç, güzel bir kız için... ...tehlikeli olabileceğini söylüyordu. Tuhaf bir sahiplenme... ...anlaşılmaz bir sorumluluk duygusuyla... ...peşimi bırakmadı. <gülüyor> sorumluluk öyle mi? Kendince haklısın Aydan, seni anlıyorum. Fakat asıl suç bendeydi. Nasıl desem... E, ...tuhaf bir ruh durumuydu yaşadığım. Bunu kendim bile çözümleyemedim hala. E, olabilir, sevda dedikleri budur belki de ha. Ben böyle bir şey yaşamadığım için fazla bir şey söyleyemiyorum. Ee, sonra ne oldu? Her şey sıradan filmlerdeki gibi gelişti. Tanışmak, sevdalanmak bir anda. Bir gecede vermek. Dağılmak mı? Eh, o gün bilet bulamadık. Ancak ertesi günün otobüsünde yer vardı. Ankara'nın bütün ışıklı yerlerini dolaştık. Yedik, içtik, güldük. Birlikte hüzünlendik. Ertesi gün bir çatı katında açtım gözlerimi. Ne dedi biliyor musun? E, galiba biliyorum sen. Sanmıyorum. İlk erkeğim olduğunu bilmiyormuş. Bunu düşünmemiş bile. Biliyor musun? Kendini suçlamaya kalkınca onu avutmakta bana düştü. <gülüyor> Hasan'ın. <gülüyor> evet. Hemen toparladım eşyalarımı. Çıktık apartmanda. Terminale geldi. Ne düşünüyorsun Yasemin? Hiç. Otobüs hâlâ niçin gelmedi diye düşünüyorum sadece. Birazdan girer perona canım. Daha beş dakikamız var. Beş dakikamız mı? Evet, korkma. Bagajları hemen hallederim. Anlıyorum. Oh, vazgeç gitmekten desi Minnetle sarılsam boynuna. Ya da birlikte gidelim İzmir'e. Seni annenden isteyeceğim dese. Daldın mı ne düşünüyorsun? Ay yok yolculuklarda hep böyle olurum. Trenlerden, uçaklardan, otobüslerden önce tuhaf bir hüzün çöker üstüme. Çok hoş bir kısım biliyor musun? Duyguların ne kadar duru, yapmacıksız. Öyle mi? Aha. Sana bir şey sorayım öyleyse. Şey diyecektim. Dün yani Esenboha'da sen için oradaydın. Kar mı yolcu etmiştim İngiltere'ye? Karını mı? Evet. Kız kardeşini görmeye gitti. Ah, ya. şu yaklaşan gri otobüs galiba bizimki. Evet evet geldi işte. Otobüsün güzelmiş, yepyeni. Bak, şu kağıtta telefonum var. İstersen ara beni. Ha? Olur tabii, alayım. Gel, öpeyim seni. Güle güle tatlım. Yine görüşeceğiz. Hoşçakal asan. Ee, belki yine görüşürüz. Bir daha görüşmediniz tabii. Evet. Oysa çok aradım. Verdiği telefon hiç yanıt vermedi. Sonra bir kez bütün cesaretimi topladım Ankara'ya gittim. Apartmanı güçlükle buldum. Ne zamandı bu? Üç dört ay sonraydı herhalde. Yönetici çatı katında öyle birinin oturmadığını söyledi. Bir an düş gördüğümü sandım. Ya da hayal. Olamaz mı? Belki de gerçekten bir düştü ha Yasemin'in varlığı olmasa ben de senin gibi düşünecektim. O sıradan filmlerin etkisiyle yaşadığım bir yanılsama. Düşten çok bir oyun galiba. Demek oyundaki adını kızına verdin ha? Hı hı. Evet. <gülüyor> Kocamdan çocuğum olmadı. Hırçınlığı biraz da bundan. Demek kocan şoför. Sonradan taksi şoförü oldu. Önceleri şef garsondu. Almanya'da biriktirdiğim marklarla bir taksi aldık Kazım'ı. O da biraz dişini sıkıp ehliyet aldı. Geçinip gidiyoruz işte. Peki kocan nasıl bir adam? İyi mi bari? İyi ama mutsuz bir adam. Oh. Çok mutsuz. Oh. İşte böreğinizi getirdim. Oh. Ay. Ay. Ay. Sen de kalk da çayları getir Nur sen. Yoruldum ben. Olur anne olur. Ay. Sağ olun. Ay. Elinize Ay. sağlık teyzeciğim. Aman. Anlamış. Ne kışına bakar mısınız ne kadar da güzel kokuyor. Aa, sen daha Ay. önce yememiş miydin benim börekliğimi? Ay yemez olur muyum? Hatırlıyor musunuz size sık sık gelirdim. Ya ha, Öyle öyle. Ne güzel bir evdi değil mi? Evet çok güzel bir evdi. Hele bahçenizdeki Yasemin ağacı. Hmm. O evde doğdu çocuklarım. İlkim oğlan oldu. Rahmetli Sevinç'ten deliye dönmüştü. Sonra kızım doğdu. Nur sen... ...sana bir şey diyeyim mi yavrum... ...bu dünyada ne evlattan hayır varmış... ...ne de kocadan... ...ay olur mu teyzeciğim... ...bakın iyi ki Nur sen varmış... ...ne güzel birlikte oturuyorsunuz... Hmm, ...herkes böyle diyor ya... ...külahımı anlatsınlar... ...üç aylıklarım olmasa bir gün tutmazlar beni... Bir de çocuk tabi. Yanılıyorsunuz teyzeciğim. sen sizi çok sever. Siz mutfaktayken ne kadar bulunmaz bir insan olduğunuzu anlatıyordu Aa, bana. Hiç işte, de değil, işte değil. Ben bilmez miyim mutlaka beni darulacısıyla gönderecekler. Şey? O damat olacak. Aman. Evet çaylarımız da hazır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne no, anne? Yine mi ağladı? Yo, yo, hayır ağlamadım. Oh, rica ağlamadım. ederim anne. Ne zaman birini görsen böyle yapıyorsun. Ah. <gülüyor> Kaç şekerli aç bir dakika haydi. dur dur yorulma ben aha, alırım aha, aha, aha, aha. teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> bu da senin çayın anne ee, peki Yasemin çocuğunu niye getirmiyorsun salona ondan da mı utanıyorsun yoksa evladımdan niçin utanayım anne az tadıyla bir çay içelim dedim birazdan getirecektim hadi canım sende ah, en iyisi ben getireyim. Doğurmayı bilirler ama... ...ondan doğrusunu sonra... düşün. <gülüyor> Ay senin işin gerçekten zor Nurse. Ay zor da söz mü? Görüyorsun işte. Bir konuk gelince annem iyice tuhaflaşıyor. O çok sevgili annem... ...dayanılmaz biri oldu. İkide bir onu hiç arayıp sormayan... ...kardeşim Erol'a gitmeye yeltenir. Anlıyorum canım. E, kızın nasıl? Yani onunla aran nasıl? Nasıl olduğunu birazdan görürsün. Peki kocan ne yapıyor bütün bunlar karşısında? Ne yapsın? Dayanmaya çalışıyor. Çünkü o da kimsesiz. Bir bakıma o da umarsız yani. Hepsi bu mu? Yani bunun için mi birliktesiniz? Bilmiyorum Ayda. Ee, belki seviyor beni. Belki değil gerçekten. Fakat dikeni çok bir sevgi bu. Kaygı var, merak var, kuşku, öfke. Bütün bunların acısını da benden çıkarıyor. Her gün kavga etmesek bile atışmadığımız gün yok gibi. Biz Filip'le ayrıldık ama dostça. Yani hiç kavgamız olmadı. Ee, böyle yaşanmaz gibi mi geliyor Nursel? Yaşanıyor canım yaşanıyor. Benim de başka çarem yok çünkü. Kocamla birbirimize dayanarak daha doğrusu katlanarak sürdürüyoruz işte. Yasemin zeka özürlü. Yoksa Fethiye'nin kızı gibi o da kaza mı geçirdi? Değil. Bizimki doğuştan. Ah canım. Babasız bir çocuk doğurmak istemedim. Yoksa rezil olacaktım. Annemin zoruyla çocuktan kurtulmak için aldığım ilaçların etkisiyle ölmedi ama... ...özürlü doğdu. Bazen ölümü özlerim. Sonra kızımı düşünürüm. Yaşamaya zorunlu olduğum aklıma gelir. Şimdi beni yaşama bağlayan en güçlü neden kızımın varlığı. O da olmasa hiçbir şeyin anlamı kalmayacak. Demek bu kadar çaresizsin. Boş ver. Böyle de yaşanıyor dedim ya. Hadi. Hadi Yasemin gir içeri. Bak bak bak. Bak, bak ah. Ali oğlum bak. bak, bak. <gülüyor> gel canım. Gel gel, canım. Bak. gel. gel. Gel. Gel. Gel. Ay ay ay gel. Gel canım. Ne de güzel çocuk bu böyle. <gülüyor> ne çocuğu Aydan görmüyor musun? Kocaman <gülüyor> genç kız. <gülüyor> Gel canım gel yavrum gel gel, gel, gel, gel Yasemin bak, gel. bak kim gelmişe bu Aydan teyze <gülüyor> çay içersin değil mi canım Aa, tamam, tamam, <gülüyor> tamam, tamam tamam hemen koyuyorum <gülüyor> bir dakika Aa tabi tabi tabi durma sakın içsin biraz sonra temizliğiyle uğraşmak yine bana düşecek Anne yeter artık Doğru yeter artık Böreğini yap çocuğuna bak. Ha, lütfen anne. Benim seni yanlış anladınız teyzeciğim. <gülüyor> yalnız filan anlamadım. Sen de kes bağırıp durma Yasemin. Ölmemi mi istiyorsun anne? Hmm, Kırk yılın sen... başı azıcık sevinmemi çok görüyorsun. <gülüyor> sen de bana <gülüyor> oğluma gitmeyi çok görüyorsun. Senin için de yeter. Gideceğim işte. Ara oğlum. Bıktın <gülüyor> evinizden. Yasemin. Yasemin <gülüyor> ne yaptın aa, ya? Bir dakika. Aa, bir dakika, bir dakika Masayı tutayım derken düştüm. Buradan. Nurşen lütfen cevap ver kendine Aa. gel ne oluyor Nurşen yavrum bayıldı galiba Aa. ne yapacağız şimdi? bir dakika bir dakika teyzeciğim Aa. hemen Aa. acil servise yetişmeliyiz evet, doğru götürmeliyiz gidelim buraya ee, evet. çabukça buraya zaman kaybetmeyelim yavrum. siz hemen damadınızı Aa. arayıp haber verin ona ulaşabilecek misiniz Aa. cep telefonu falan var mı var var var ay, Yasemin için lazım olur diye aldırmıştın Nurşen hemen arıyorum kızımı ay Yasemin ay yavrum. Siz hastanın eşisiniz değil mi peki ya siz kardeşi misiniz Hayır doktor bey biz çok eski iki arkadaşız yani kardeş gibi Anlıyorum tomografi çekilmişti sanırım Evet doktor bey zarf işte burada masanın üstünde hmm, evet. Durum galiba düşündüğümüzden de Kötü mü hanımefendi anevrizmaya bağlı Beyin bir Beyin kanaması mı yoksa Öyle görünüyor Gerçi doktor arkadaşlarla hemen bir konsültasyonda yapılacak ama... Yani beyin kanaması olmayabilir öyle mi? Ben nöroşiroji uzmanıyım hanımefendi. Yanıldığımı pek sanmıyorum ama... Evet doktor bey. Yani hayati tehlike var mı doktor? Bu tür konularda kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Ama hastamız genç sayılır. Ayrıca zamanında müdahale ve titiz bir bakımla atlatacağını sanıyorum. Titiz bir bakım mı? Hem burada hem de taburcu olduktan sonra evde. He. İyileşmesi biraz zaman alacak. Hastamız uzun süre yatmak zorunda kalabilir. Uzun süre öyle mi? Niçin yemiyorsun Valide Hanım? Ya, olmaz ki ama sen böyle yapınca... Hmm, Yasemin de yemiyor değil mi? Tabii çocukcağız kaç gündür aç neredeyse. ...köşesinde sessiz sessiz ağlayıp duruyor. Öyle tabii. Annesinin başına kötü bir şeyler geldiğini sezdi besbelli. Belki için için kendini de suçluyordur kim bilir. Olabilir ama... ...ben çok mu rahatım sanıyorsun? Nurse'nin yokluğu, onu kaybetme korkusu... ...beni de perişan etmedi mi sanıyorsun? İçim yanıyor içim. Sen bunu bilmezsin Kazım. Meğer ne zor şeymiş anne hani olmak. Üstelik yavrumla görüştürmüyorlar da. Anne beni de görüştürmüyorlar ne yapalım? Biliyoruz ki yoğun bakımda. Doktorlar kaç kez beni de kapıdan <gülüyor> çevirmedi mi? bunu diyorum ya ben de. Ne diye çeviriyorlar yani? Aslında doktorlar haklı. O haliyle göreceksin de ne olacak diyorlar. <gülüyor> lafa bak lafa dünyanın bin bir türlü hali var. Bir ana dünya gözüyle evladını görmek istemişsin. Canım bir bildikleri vardır elbet... <gülüyor> ...şimdi de bunu takma kafana. <gülüyor> ne diyorsun sen ha? Kötü bir niyetle söylemedim. Yani bazı şeyleri dert edip kendini üzme demek istedim. <gülüyor> Beni hep yanlış anlıyorsun sen. Nasıl yani? Ne bileyim önce oğlunu tutturdun. Erol da Erol. Eh, bırak şu insafsızı. Artık adını anmak istemiyorum. Bundan böyle benim Erol diye bir oğlum yok. <gülüyor> Bak andın bile. <gülüyor> Anne her zaman evlattan vazgeçilmiyor demez misin sen? Derim ama bunun yaptıkları... ...hayatta bir tek oğlum var o da... Ah. Şey, anne... ...yani ben de şunun şurasında... ...bir tek damadın değil miyim? Ee, e, e, öyle sayılır tabii. E, tabii canım elbette tek damadımsın. İşte şimdi oldu. Bak Nuhsenin yokluğunda birbirimize muhtaç olduk Olduk ya İyi ki varmışsın Söz gelimi sen olmasan Yasemin'e kim bakardı Öyle Ama sen de olmasan ne alışverişi yapabilirdik Bunlar de... benim doğal görevim elbette yapacağım Sağ ol Kazım Şey acaba Yasemin'i diyorum Uyandırsan da getirsen buraya İki lokma yedirebiliriz belki. Tabii ne tabii hemen. Hı. Bakarsın bugün reddetmez de. Ya. Anne. Anne. Yasemin kızıma ne olur. Kazım. Sen de Yasemin'e. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Aa, sen misin Kazım? Geldin mi? Benim hanımefendi, doktorunuz. Doktor mu? Ama... Siz... Siz... Korkmayın lütfen, bakın yanımda hasta bakıcılar yok. Belinizden su almak yok artık, anjiyo da yok. Hayır, istemiyorum gidin. Benle şükür. Sonunda konuştunuz. N niçin buradayım... Anlamıyorum. Bırakın bunları düşünmeyi artık. İyiliğiniz için buradasınız. Hepsi bu. Aman Allah. Ne oldu hanımefendi? Adınızı hatırlıyor musunuz şimdi? Neydi adınız? Ne yapacaksınız adımı? mısınız Bilmek hakkım değil mi? Cebinin üstünde yalçın yazıyor. Demek gerçek adı yalçınmış. Açıkçası beyin fonksiyonlarınızı kontrol etmem gerekiyor. Hadi. ...hatırlıyorsanız adınızı söyleyin lütfen. Adım Yasemin. Hayır, hayır Nursen. Kararınızı verin artık. Hangisi? Nursen. Peki, işte şimdi oldu. Nursen Hanım, siz yani şeyde Almanya'da bulundunuz mu hiç? Hayır. Ah iyi, tam zamanında geldiniz hemşire hanım. Yardımcı olun da hastamızı oturtalım birlikte. Evet şu tarafa geçin. Ee, e, e, güzel aa, aa. oturabileceksiniz değil mi Nursana Hanım? Evet evet. Ay, teşekkür İyi. ederim. İyi. Hemşe <gülüyor> Hanım siz de önce şu küçük çekici uzatın lütfen. Teşekkür Ay. ederim. Şimdi de hastayı sımsıkı tutun. Evet iyice kavrayın. Güzel. <gülüyor> güzel oldu. Siz de bacağınızı sarkıtın hanımefendi. Peki. Evet. Çekiçte vurunca diziniz acıdı mı? Evet acıdı. İyi. E, ...şimdi de elinizi uzatın lütfen... Ah. ...evet... ...şimdi nasıl... Hı. ...elinizi sıkıyorum bir şey hissetmiyor musunuz... ...hissetmiyorum... ...olur şey değil... ...diziniz normal ama eliniz... ...belki de uyuşmuştur... ...evet uyuşmuş... ...ama elim değil bütün duyguları... ...iğneyi yapın lütfen hemşer hanım... Ah, e, lütfen hemen... ...ağrılarım başlayacak gibi. Birazdan rahatlayacaksınız. E akşamüstü işte sizi tekrar görmeye geleceğim. <gülüyor> Karnın doydu değil mi Yasemin? <gülüyor> i̇yi. Anneanne de çamaşırları serince çıkacağız. Hı <gülüyor> ...taksiye bineceğiz, üçümüz İzmir'i dolaşacağız. Anne, anne! Yok, yok, henüz değil. Anne hastaneye yatalı 35 gün oldu. Bak, sayıyorum. Önce, bir, Hı? bir, iki, üç, <gülüyor> Te Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Oh. Bu iğneler ne zaman bitecek? Az kaldı. Hastane tedaviniz bitmek üzere. İlaçlarınızı evde almaya devam edeceksiniz. Zaten bugün bayağı iyi görünüyorsunuz. İyiyim çok iyiyim. Evet doktor bey. Herhalde hastamızı taburcu edeceksiniz yakınlarda değil Sanırım. mi? Sanırım. Ama dün akşamüstü uykunuzda yine Yasemin diye sayıklıyordunuz Nursen Hanım. Öyle mi? Onu çok özledim ondandır. Galiba Yasemin kızınızın adı. Bana birini hatırlatıyorsunuz sanki. Ha, ne tuhaf. Siz de yıllar önce tanıdığım birine çok benziyorsunuz. Aha. Öyle ama... ...o olamazsınız doktor. Neden? Çünkü o benim için çok özel biriydi. Bütün yalanlarına rağmen çok özel. Çok da önemli. Demek öyle. Benim sevdiğim kişinin adı Hasan'dı. Oysa sizin cebinizin üzerinde... ...yalçın yazıyor doktor bey. Hasan mı dediniz? E, Aydan Hanım rica etsem... Ay, Hayır Aydan kal burada. Ama... ...beni yalnız bırakma sakın. Lütfen Nursen Hanım, konuşmalıyız. Beni dinlemelisiniz. Hayır dinlemem. Hem belki öyle biri hiç yoktu, olmadı. Sadece bir düştü. Hayır, değil. Yaşadı öyle biri. Vardı bir zaman. Yanılıyorsunuz. O benim kurduğum güzel bir düştü o kadar. Hiç uyanmak istemediğim halde uyandığım bir düş. Üstelik kapkara bir gerçeği. Peki, Yasemin... ...o nerede şimdi? Evde, anneannesiyle birlikte. ...hastaneye getiremezdik... ...çünkü... ...özürlü bir çocuk... ...üstelik... ...özürlü mü? Nasıl? Neresi? Ne yapacaksınız doktor? Vazgeçin... ...hem benim sorunlarım sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Bir dakika... ...bir dakika lütfen. Aydan, Aydan beni bir an önce çıkarım buradan lütfen Ama hadi... Ama tedaviniz henüz... Evde devam ederiz yeter... ...buraya dayanamıyorum artık... Bir an öyle korktum ki Nursen. Biliyor musun seni hiç o kadar tepkili görmemiştim. Bir an ben bile korktum kendimden. Oysa doktorlar hiç sinirlenmemem gerektiğini söylemişti. Ya bana da söylediler. Yani inanılır gibi değil. Rastlantı dediğin de bu kadar. Ya, olur. beni anlıyorsun değil mi? Anlamaz mıyım Nursen'cim? Nereden bakarsan bak, talihsiz bir olay. Meğer hiçbiri düş değilmiş. Ne yıllar önce yaşananlar de hastanedeki günler. Nur sen, biliyor musun... ...her olumsuzluğun olumlu bir yanı var galiba. Anlamadım. Yani çok acı çektin ama... ...gerçekle de yüzleşmiş oldun. Doğru. Bir zamanlar için için kızdığım adama karşı... ...hiçbir şey hissetmediğimi anladım böylece. Hiçbir şey mi? E, belki biraz acımak. Evet. Artık sadece acıyorum. Neden ama bilmem. Yıllar sonra konuşmak için çabalaması zavallılık gibi geldi bana. Ama Nur sen bir şey çok önemliydi. Doktor seni tanımazdan gelebilir dediğim yapmadı. Tanış çıkmanız için çırpınıp durdu. Beni sinirlendiren de bu oldu ya. Ne fark ederdi kahiden? Belki de sadece özür dilemek için uğraştı o kadar. Hayır. Onun özür dilemeye bile hakkı yok. Neden? Nedeni var mı? Unuttun mu? Lisedeyken felsefe öğretmenimiz sık sık yerinde hareket edenler özür dilemek zorunda kalmaz derdi. Aa evet. E, şimdi anımsadım. Aydancığım sen de Kazım hastaneye çağırmamakla iyi etmiş. Aa özellikle <gülüyor> yaptım. Böylece kocan hem işinden geri kalmadı hem de olanlara tanık olup üzülmedi. Sık sık ziyaretine geliyordu nasılsa. Ben hatırlayamıyorum tabii ama gelmiştir. Canım sana çok yük oldu. Taburculuk işlemleri de dahil her şey senin üstüne Ay, kaldı. Olsun hiç önemli değildi Nurzen. Sadece senin üzülmene canım sıkıldı o kadar. Biliyor musun korktuğuma uğradım. Ha, demek gerçeği anlamıştın. Hem de ilk günden. Doktorun sana olan sıcak davranışlarında. Aa, bak bunu fark etmemiştim. Hiçbir şeyin farkında değildin ki sen. Yalnızca sayıklayıp duruyordun. Özellikle de Yasemin'e. Ya, kim bilir şimdi ne haldedir ya. Ha, merak etme iyidir. Anneannesi çok iyi bakmıştır ona. Göreceğiz bakalım. Evet işte geldik evine Nursen Hanım. Evet. Aa bak Kazım Bey kapıda gördün mü? Gördüm. Beni kapıda karşılamak istemiş olmalı. Bence de biliyor musun kocan gerçekten iyi adammış Nursen. İyidir evet. Kazım Kazım bak biz geldik. Dur bir dakika dur ben sesleneyim. Kaz Kazım Bey. <gülüyor> Bir dakika gelir misiniz? Geldim, geldim, geldim. <gülüyor> Aha, hoş geldiniz. Ee, ne <gülüyor> hoş zamandır apartmanın kapısında bekliyordum. <gülüyor> Ay, çok iyi etmişsiniz. Ee, i̇ncitmeden isterseniz şimdi Nur seni arabadan alıp tabii, eve tabii, çıkaralım. Tabii tabii. Heyellerini uzatır mısın <gülüyor> Nur bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika Karsımcığım biz şimdi şimdi. ...şimdi tamam, olacak, güzel, evet. Güzel güzel güzel, ah. yere sıkıca bas ha. Tamam. Hadi şimdi de sıkıca Bir dakika, bir dakika bana. Kazım ah. öteki koluna da ben gireyim de ah. şöyle ah, rahatça kaldıralım. İkiniz de sağ ol, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yürüyebileceksin değil mi tabii, hanım? Tabii, tabii. Ha? Ha, i̇yi öyleyse, <gülüyor> hadi gidelim. <gülüyor> Evimiz seni bekliyor. <gülüyor> Hadi bakalım Nur Şöyle biraz doğru bakalım. Ha. Şu yastığını da sırtına şöyle ah. koyalım. Bir dakika. Tamam, evet. tamam. Böyle iyiyim. Tamam. Burada benim yapabileceğim bir iş var mı? Hayır kızım, bey sağ olun. Aha. Zaten biz gelmeden önce siz her şeyi hazırlamışsınız. Siz asıl hazırlığı görmediniz. Ah, birazdan geliyorum. <gülüyor> Canım. Görüyorsun değil mi Ayda? Nasıl da çökmüş. Ya. Belli ki yokluğun çok zor gelmiş. Kazım'ın kendince bir sevgisi... ...tuhaf bir bağlılığı vardır bana. Aa, sahi öyle apar topar niçin gitti dersin? Bilmem. Biraz sonra anlarız. Az sonra geleceğim dedi ya. Hadi Yasemin. Bugün gezmeye gidemiyoruz. Daha sonra. He? Tabii evladım. Gel. Huzursuzluk edip babayı üzme canım. Gel. Ha, bak. Ha. Gördün değil mi? Kimmiş o bakayım? He? Anne, anne. Aferin kızım. Gel, gel bakayım yanıma. Benim güzel kızım. Nasıl da özlemişim kokunu. Söyle bakalım Yasemin. O kim? Söyle. Baba. Baba dedi. Duydun mu Nur sen? Bunca yıldır bana ilk defa... ...baba dedi. <gülüyor> Lütfi Aydın'ın yazdığı... ...Düş Değildi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Murat Atak. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Cerik. Oynayan sanatçılar... ...Kazım Selçuk Özdoğan. Nursen Füsun Günür, Aydan Tomris Çetinel. Anne hep akar, adam can.